Rableri nezdinde Allah'ın yanında dileyecekleri her şey onlarındır. Yani tatva sahiplerinin ne isterlerse Allah onları onları verecek. Allah'ın sözü öyle. Rableri nezdinde Allah'ın yanında dileyecekleri her şey e, onlarındır. İşte bu iyi Hareket edenlerin mükafatıdır. Allah söz veriyor. Allah sözünden de caymaz. Allah verdiği sütücü zamanına göre er geç yapar. Kimi zaman verdiği sütücü biraz tecil eder, geç, geç yerine giderir. O, o da gene senin faydan içindir. Kimi zaman tacı gider, zamandan daha evvel verir. Çünkü Allah onların geçmişte yaptıkları en kötü amel ve hareketleri bir örtecek, yapmakta olduklarını en güzel mükafatlarını hesan edecektir. Allah geçmişte yani bize tebliğinden eve yapmak, yapmış olduğumuz günahlardan bizi sorumlu tutmuyor. Çünkü Henüz tebliğ bize gelmedi zamanda. Ama ee, şimdi eli kuran varken buna dediklerini yapmamak küfürdür, küfür, küfür edenler gide de e, sonunda cezadır. Şimdi Allah bakın ne kadar af, her şeyi bahane ediyor, af Affediyor. Af ne diyor e, Çünkü onlar Allah geçmişte yaptıkları <gülüyor> en kötü amel ve hareketleri örtecek. Affedecek yani. Yapmak olduklarında en güzeli de mükafatlarını insan edecektir. Mükafatlanacaklarlar. Herkese Allah kuluna kafi değil mi? Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bizim biliyorsunuz Bizim Mevlevi yolundaki zikrim Allah'tır. Allah. Diğer tariflerde, bu da var tabii Allah'ın zikri de var da, onların yanında Allah'ın içinde spotları da anılır. Allah hayır, hayır, bana niye anılır? Hazreti Mevlana'ya soruyorlar. Siz niye sadece Allah çekiyorsunuz da öbür şeyleri söylemiyorsunuz? Bu, bu, bu, bu, bu, bu şey ayeti okuyor. Allah kafi değil mi? O şimdi bizim zikrimiz Allah'tır. Allah dengi zaman bütün esma fısına ondan beri olur. Yani Allah kelimesi içerisinde bütün esma vardır. Sen Allah dediğin zaman bütün esmaları birden almış olursun. Zikretmiş olursun. Ama şu var. Ayrıca Esmalar bir şey için çekilir, bir gaye için çekilir. sır evet. o gaye için çekilir ama Allah dediğiniz zaman hepsi birden çekilmez. Oluyor. Onun için de sana bir şey soran ama sen onun kendi kendine çekmek seyreden ayız ediyorsun. Geleceksin bu işin erbabı insana söyleyeceksin. Bir o sana gerekeni verir. Sen onu çekersen, o iş bitene kadar. Onu çekersen. Fakat bunun haricinde Allah sana bu tüm, bütün bu esmaların hepsini toplu orada vermiş. vermiş Onları çektiğin zaman bütün işlerin yerinde gider. Allah kuluna kafir değil mi? Seni ey Habibim! Ondan başkalarıyla korkutuyorlar. Allah kimi saptırırsa onun yolunu bir doğru doğrultacak yoktur. Kim yoldan saparsa onu Allah'tan başka doğru yola getirecek hiçbir şey güç yoktur. İstediğin kadar, kapıyı çal, cevap yok. yok. Sağır ve gör, hiçbir şey yok. Allah'ın kapısını çalarsan ancak... Şurada bir şey daha var. Allah kime hidayet verirse onu bir saptıracak yoktur. Allah'ın doğru yolu kısmet ettiği insanı da zoraki saptıracak kimse yoktur. O çünkü Allah'a inanmıştır. Allah'ın güzelliğini, büyüklüğünü görmüştür. O yoldan sakmaz. Allah düşmanlarına karşı intikam sahibi. Allah'ın biz sıfatı da müntekimdir. İntikam alır. İntikam sahibi emrinde mutlak bir garip değil midir? Allah her işinde her işinde tek söz sahibi olduğu için gariptir. 17 olur. 17 olur. İşte burada diyor ki Allah intikam sahibi, müntekim Allah'ın bir sıfatı da müntekimdir, yani intikam alıcıdır. Allah e, için hakkını de bırakmak için hiç merak etmeyin ben hakkım diyen bir de şu bu e, o muhakkak o hakkını seni yiyen onun da ce cezasını yürür. Ad olsun onlara ki o gökleri ve yeri kim yarattı? Şu muazzam kainatı, şöyle bir gece konduy, yapmak bile elimizden gelmiyor. O muazzam gökleri, aylar, yıldızlar, sonsuz peza. Fezanın sonu yok. Sonsuz peza. Nasıl yarattı, nasıl duruyor gökyüzü? Bizim bir tanıdık var, Allah'a işte çocuklar ara sıra böyle şey, mevzu ara soğusun. Bir tanıdık vardı, Marangoz kendisi. Benim evde o zaman fayyur sabituranın 700'i, 1000'i diye bir kapa vardı On, o, o, o, o, gün yatıyordum gözlerimde. O kapa derimde. Merak etmiş, ya bana biraz ben, ben, ben, ben şunu bir okulunu sana getir. Buyur amca aldım, verdim benler. Çok üç gün sonra taşındı. Geldi. Ne oldu amca? sen ben şimdi dur bak de. Güneş nasıl duruyor gökte? Ay nasıl duruyor gökte? adam bir şey söyle. Ben kapamı karşı adam bir şey söyle bana. Ben beni aldım. Şimdi Allah'ın da ona verdiğin nasip o. <gülüyor> hiç araştırmadı. göklerden nasıl duruyor nasıl edince böyle diyor. Hadi ki kulağıma diyor. Cazibe çekim var değil mi? Güneş sistem var, eten seyrelme var. Güneş cazibeyle o seyrelme orada tutuyor. Gezegenlerde kaçmak istiyorlar, ardı kuvvetler, ardı yollar. Sonra göksüzler yer yok falan yok, gök de boştuk. Her istediğini yapabilirsin, boştuk. Tebettler de yok, bir durum yok. Dip durmak, tip durmak gibi her yer senin bu monta gibi sonsuz bir boşluk. Heh. Şimdi bu boşluk hepinize gitmiş, bundan bundan işe şeyler çıkarın, ee, bir tek kavramdan çıkarın diyor ki, Ya diyor cisimler birbirini çekerler, ya da birbirini itepler diyor. Bu şimdi her şey her şey bir uç fark edemezsin. Ne, ne birini çeker ya diyor birini iter. Kuvveti denk gelir. hepsi, hepsi yerinde durur. Ne, ne aşağı düşerler, ne, ne de yukarı çıkarlar. Ee, Allah'ın e, kanunu bu. Allah bunları bize vermiş ama onun düşünülecek kafayı de vermemiş. Verenleri vermiş. Allah e, ant ki onlara o gökleri, o, o, o yeri kim yarattı diye sorarsa muhakkak muhakkak Allah diyecekler. De ki o halde bana e, ha, ha, haber verin. Allah bana herhangi bir zarar giderse sizin Allah'ı bırakıp da taptıklarınız onun bu zararını giderebilirler mi? Şimdi Allah peygamberine diyor ki Sor onlara diyor. Sor onlara. Ee, size bir zarar gelse, siz Allah'a bırakıp da, hani Allah'a bırakıp da tatlıktan putlar var ya, onlar bu zararınızı tazmin edebilirler mi? Sor bakalım. Diyor. Yahut, Allah bana bir rahmet dilerse, onlar bu rahmeti tutabilirler mi? yani Allah bize bir rahmet verdi, bir yani bir mükafat verdi. Onu o putlar kendileri çevirebilirler mi? O bize gelecek rahmeti, dedikleri bırakabilirler mi? mı? Bu zaten kendi o o o o o o da, da muhtaç. O o muhtaç kedeki Mehmet'e de o zaten muhtaç. O kadar Suriyel, o De ki, bana Allah yeter. De ki, bana Allah yeter. İşte dördüncü ayeti bir adi tekrar edin. De ki, bana Allah yeter. Güvenip dayanacaklerde ancak ona güvenip dayanırlar. Hani. Allah sadece bana yarattı, kainata yeter. Fazlasıyla. Allah bu kainatı yarattı, başka bir kainatı yarattı, daha başka bir yarattı, gücünden hiçbir şey kaybetmez. Kaybetmez. Ancak Allah'a güvenip dayanırız. Başka hiçbir kuvvete güvenip dayanırız. De ki, ey kavun, Hazreti, Hazreti Peygamber'e söylüyoruz. Siz siz bulunduğunuz hal ve minval. <gülüyor> minval demek içerisinde bulunduğu durum. Minval üzere çalışın. Şüphesiz ben çalışıyorum. Şimdi Hazreti Peygamber Efendimiz e, etrafına söylenecekler. Ben diyor çalışıyorum diyor Peygamber. İşte sizin hepinizi davet ediyorum. Zor bir Zor bir görevim var. Bunu yapmaya çalışıyorum ama siz de çalışın. Siz de beni, yani benim söylediklerimi yani anlamaya çalışın. Sadece bir anlatmamı bırakın. Siz de beni anlatmaya çalışın. Binaenek yakında bileceksiniz ki kendisine vüzvay edici bir azap gelecek olan kimmiş? Bu azap size mutlaka gelecek. Ama biliyor musunuz acaba? Bu azabın geleceğini biliyor musunuz? Azap kime gelecek? Bana mı gelecek? Sizden mi gelecek? Kimmiş? Üzerine daimi bir azap çatıp konacak bulunan kimmiş? Yani, görün bakalım bu, bu, bu, bu, bu azap bana mı gelecek? Sizden mi gelecek? Bana gelmeyecek. Niye? Ben Allah'ın emirlerini ciddiyetle kabul ediyorum. Siz kabul etmiyorsunuz. Bu Allah'ın emir. Kabul estiğinizler kulağınız, ama kabul etmiyorsunuz. O zaman adam sizi şüphesiz ki biz sana o iki bu insanlara vaidesi için hakkın daimi üstünde hükmesine yani bir sebep olarak indirdik. Artık kim doğru yolu ihtiyar ederse ihbar et, bu da yaşlı insan demek manasında da seçmek manasında seçmek. Hani o yolu seçerse bu kendi lehinedir. Kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapmış olur. Sen habibim. Onların üzerinde bir vekili değilsin. Sen sadece, Allah Hazreti Egemi diyor ki, sen bunları ona tebliğ et. Başkasına karışma. Sen onların bekili değilsin. Senin vazifen sadece benden aldığın emri onlara tebliğ etmektir. Senin vazifen bu. Yani onların zora ki bunu kapatmak kap <gülüyor> doğrunda değilsin. Allah şeye bu. Kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapmış olur. Senin dediğin kabul edenler de Kim kurtaracak? E, kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapmış olur. Sen habibin. onların üzerinde bir vekil değilsin. Allah ölenin ölümün zamanında en yani son anında yani şöyle bedenleriyle, vücutleriyle ile alakasını ve tasarrufunun yani vücudun yapabileceği şeyleri zahiren görünüşte ve batı'nın iş iş iş dünyasında kesmek suretiyle. Ölüm bu. Ölüm bu. Bir insan zahiren yani görünüşte nefes alamaz, hareketten kesilir, son nefesini verir ve ölür. Bu zahiren gör. Bir de, de ruhun ölümü var. Ruhun bedeni terk etmesi var bir de. O da batılmıyor. iş dünyada ruh da bedeni terk ediyor. Ruhla beden birbirine çok sıkıca bağlı şeylerdir. Bir olmanca devri de olmadır. Beden olmanca ruh yaptırmak istedikleri yaptıramaz. Yani onun yapacak birisi lazım. Bu da beden. Beden de zaten e, bir hareket yoktur. O ancak ruhun kendisine verdiği e, e, e, e, kuvvetle iş yapar. Bu ölüm zamanındadır. Cenab-ı Hak, e, uyanları, ölenlere teşbih buyurmuştur. Şimdi akşam yattığımız zaman, sabaha kadar, evet vücutta can var. Ama batılın ölüyüz. Farkında değiliz. Beden uyuyor. Hiç hareket yok. Ama ruhun canlı. Onun için uykuyla ölüm arasında Allah onu bir Teşbih yapıyor, benzetiyor. Ee, uyku da bir nevi e, ölümdür. Çünkü hareketsizsin, Kendi diyesin. Ancak ruhumun. Rüyalar, rüyalar görüyorsunuz. zaman evet, zaman rüyadan bahsederim size. Ee, hangi rüyalar sahipti, hangisi işte bunun. Ee, beden, şey, uyku, bir, e, ölümdür aslında. Yattın. Uykuda öldün, sabah kalkamadın. Farkında mıydın? Ruhun da çıkıp gitmesi, <gülüyor> batınen, iç dünyasının da <gülüyor> e, e, ölümü demektir. Yani ruh ölmez. Ruh, bedeni terk eder, gider. Vücut ölür. Ruh olmadığı için de vücudun batınen de, rohen de ölmüş sayılır. Uykuda bedeni ölmüş ama ruh İçinde olduğu için ölmüyor. Ama e, hakiki ha, ölümden bedenden ruh da beden terk ettiği için artık maniye ve maddeden ölmüş demek. Zaten <Gülüyor> burada öyle bir şey var. Cenab-ı Hak uyanlara ölenlere teşvik kılıyor, benzetiyor. Çünkü uyanlar tıpkı ölüler gibi temizden bir şey seçmek, yapmak durumundan, yani karar vermek durumundan ve tasarrufta bulunan bir şey yapabilme kabiliyetine mahkumdurlar. Uyuyanlar da bir şey yapamaz, bir şey yapın diyemez. Ancak rüya görürsün. Ama sadece rüya görürsün. Ama o rüyada da bir şey yapamazsın. Rüya kendini gösterir, deli geçer. Sen o rüyayı seyretmekte kalırsın. O rüyayı değiştiremezsin. Değiştire, Çünkü onu değiştirmek ancak bedenin elindedir. Beden çalışmadığının göre rüyayı değiştiremezsin. Allah ölümü zamanında de uykusunda ruhlarını alır. Bu zahir yani görünen bir alıştır. Bu surette hakkında ölümü hükmettiği ruhu tutar. Diğerini yani yatıp yatıp olan, uyuyordu, bırakır. Muayyen bir vakte kadar yani eceli gelene kadar tutar. Yani bırakır, serbest bırakır. Şüphe yok ki bunda iyi düşünecek bir kavim için, insanlar için katli ibretler vardır. Neymiş bu ibretler? Tefekkür sahipleri bilirler ki yani akıllı insanlar, düşünebilen insanlar düşünce tefekkür denir çocuklar. Ama iyi düşüncelere Allah'ı düşen Allah düşüncesine tefekkür denir. Yani herhangi bir şey, malım var mı, var mı, bu tefekkür değil. Bu zahir düşünce. Allah'ı düşünce tefekkür denir. ruhen düşünmeye tefekkür denir. Tefekkür sayı ki öldürmeye ve yaşatmaya kadir olan Allah Teala ölümden sonra tekrar diriltmeye de kadirdir. <gülüyor> Demek ki ölümden sonra gene bir dirilme var. Ama bu bunu reenkarnasyon dediğimiz o saçma fikriyle karıştırmamak lazım. Reenkarnasyon saçma bir şeydir. Allah ölümden sonra ancak hesap vermeye diriltir insanları. Yoksa tekrar gel, tekrar git manasında Yoksa onlar Allah'tan başkasının kendilerine şefaatçılar mı edindiler? Şefaat filosof peygamberlere mahsustur. Allah'tan rahmet gelir, peygamberden şefaat gelir. Ancak Şefaat de ancak Allah'ın izniyle gelir. Hazreti Peygamber Allah'a tehdit etmiştir. Sen benden e, şefaat için şey madem müsaade aldın mı derdi. Tekidi etmiştir süresinde ve Hazreti Peygamber bütün emniyeti boyunca bunu açıkça çekmiştir. Beni hut üstresinde Koca diyor direkt. Allah var. Peygamber ne tekidi diyor Allah seni, seni beni haydaydı hayda eder. Yani şefaatçı medenleri, benim şefaat e, izni verliklerimden başka şefaatçılar mı edindiler? Yani kutlar mı manasında? Göklerin ve yerin mülkü tasarrufu, mülk hakkındır, Allah'ındır. Buradaki mülk senin benim sahip olduğun birkaç şubuk olan çul, çul çaput diye mülk bütün kainattır. Bütün kainatın mülkün sahibi de onun, da onun tasarrufu her türlü üzerinde çalışma yapacak olan da sadece o Allah'tır. Allah'ın göklerin ve yerin mülkü tasarrufu onundur. Allah bütün bir kainat içerisinde her istediğini yapar. Hakkıdır. Nihayet hepimiz ancak ona döndüreceksiniz. Allah bir olarak yani tapılır edinlikleri nesneler anılmadan sadece bir olarak Allah. Şimdi evet. da tanrıyla tanrı kelimesiyle Allah kelimesini aynı kefeye koymayan Allah Allah'tır. Tanrılar insanlar tarafından fikri yani yaratıl medyaya etirilmiş şeyler de ama şimdi dilimizde Allah'la Tanrı aynı iki, iki kelimeyle anılıyor. Yani e, yanlış bir yanlış bir şey bu. Tanrı başka şeydir Allah, başka şeydir. Bunu ben size, size söylemiş olayım. Yoksa Allah'tan başkasına kendilerini şefaatci mı edinler? Ke ki hiçbir bir güç getiremezler ve akıl eldiremezler olsalar da akıl eldelemezler. Ke ki bütün